Tinefil Hazırlıyan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven topallar 94.9 açık radyoda bir sinemafili programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Deniz Seviyesinin müzikleriyle başladık. Orijinal müzikler Kyle Woodworth'e ait. Dinlediğimiz parça Bencjo Song idi. Ee, Bu hafta programımızın ikinci yarısında canlı yayında Deniz Seviyesi'nin yönetmenleri Esra Saydam ve Nisa'da canlı yayın konuklarımız olacaklar. Ee, ancak onlara geçmeden önce e, bu hafta e, vizyondaki diğer filmleri tanıtacağız size kısaca. E, programa e, Program ortam Melis Behlil de telefonla bağlanacak. Hatta telefon hattımızın diğer ucunda kendisi. Merhaba Melis. Merhaba. Hoş geldin tekrar. Bu hafta hakikaten çok yoğun bir hafta, ee, çok film var. Ee, i̇letişim bilgilerimizle her zamanki gibi başlayalım biz programı. Evet, Açık Radyo'nun telefon numarası 0212 alan kodu 343 4040. Sinefil programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Fahrettin Kaldırma'da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta dediğimiz gibi 10-11-10 kadar yeni film var. Bir de son dakikada çıkarılanlar eklemeler olunca dağıtım şirketleri de bu kadar çok filmde ne yapacaklarını bilemediler galiba. Çok yoğun bir hafta oldu. Bunlardan bol ödüllü deniz seviyesi ikinci yarıda konumuz olacak. Haftanın muhtemelen dünya çapında en ön plana çıkan filmi Christopher Nolan'ın yeni filmi Interstellar yıldızları. Evet, senaryosunu Jonathan Nolan'la e, abisiyle birlikte e, yazmış e, Christopher Nolan. Chris Christopher Nolan e, çok ciddi bir hayran kitlesi olan bir yönetmen aynı zamanda. E, Memento, e, Inception ve Batman filmleriyle e, bir şekilde her yaptığı işle çıtayı birazcık daha yükselten bir yönetmen. E, Interstellar'da bu sefer hani algıların kapısının açmanın ötesinde e, uzayın kapılarını da açıyor. E, kendi e, filmik, e, sinematik dünyasının içerisinde. Evet biraz geçen seneki Gravity ile de bu açıdan e, veya Tenselik'in zayıfya e, açılmasıyla böyle bu son senelerde daha ...şırmak için de ciddi yönetmenlerin e, bilim kurguya yönelmesiyle de e, ele alınıyor. E, Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain başrollerde... E, ...bir grup e, uzay araştırmacısının e, insanların hayatına nerede sürdürülebileceğini e, bulmak için çıktığı bir e, yolculuğu anlatıyor. Yolculuk e, sayısı. Yolculuk sayısı. Ee, çok iyi eleştiriler aldı bir yandan da o eleştirilerin abartıldığını düşünenler de var her zaman böyle çok övülen filmlerde olduğu gibi. Ama e, dediğimiz gibi yılın önemli e, filmlerinden biri muhtemelen oskarlarda da Christopher Nolan'ı tekrar e, adını e, geçirtecek bir film olacak. Evet e, her aylıkarda haftanın kaçırılmaması gereken filmlerinden biri. Evet. Özellikle hani bazı sahneleri de kendisinin spesifik olarak IMAX kamerayla de altını çizelim. Zannediyorum özellikle IMAX bir sinema salonunda izlemek çok daha farklı bir deneyim sağlayacaktır. Onda not düşmüş olalım dinleyicilerimiz için. Haftanın bir diğer iddialı yapımı ise Serena. Ee, yönetmen koltuğunda Suzanne bir yeri görüyoruz. Ee, daha önce yabancı dilde en iyi film dalında Oscar kazanmış olan e, ünlü bir Danimarkalı yönetmen daha iyi bir dünyada filmiyle 2010 senesinde almıştı o ödülü e, ve oyuncularda başrolde ise Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper'ı görüyoruz onlar da Silver Linings Playbook ve American Hustle filmlerinde bir arada izlemiş olduğumuz son yılların Hollywood'un en e, yükselen e, iki kadın ve erkek oyuncusu burada başrollerdeler ve bir dönem filmi e, Büyük Buhran zamanı Amerika'sında geçiyor Kuzey Kayalı Karalayna'da Yirmelerden başlayıp Yirmelerde e, Genç bir çift Bir kerestecilik işine girip Baya bir artık kereste imparatorluğu Oluştururken Büyük Guhran'la beraber e, Tabi bu şeylerini kaybediyorlar Bir yandan da kadının Çocuk doğramaması e, Problemi e, karşılarına çıkıyor e, Bu Suzan'la bir aramız biraz ...aşırı dramatik halleri olabiliyor... O, e, Oscar aldığı filmi de... ...bence biraz fazlasıyla... ...Afrika üzerine klişelerle... ...öyle bir filmdi... ...o yüzden ben biraz mesafeyle yaklaşıyorum... ...ama özellikle dönem filmi sevenlere... E, ...bu hafta... ...Seren'e haykadan çekici bir opsiyon. Evet... E, ...bu hafta... ...daha farklı türde bir film isteyenler içinse... ...The Drop Kirli Para... ...adıyla vizyona giriyor... Mikael Roxham yönetmiş bu filmi de. E, filmin en önemli özelliklerinden biri James Gandolfini'nin son filmi olması. E, başrolde kendisine esas başrolde Tom Hardy var ve Numi Rapaz'ı görüyoruz. E, bu ise Brooklyn'de e, suçlular dünyasında geçen bir film. James Gandolfini'yi de son bir kez izlemek açısından, son filmiyle izlemek açısından da önemli. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz ünlü oyuncu. Burada da Brooklyn'de yaşayan Bob adlı genç bir adam. Kuzeni Marvin işlettiği barda barmenlik yapıyor. Genelde kendi başına takılan bir tip. böyle pek kuzeniyle... Kötü işlere karışmamış gözüküyorlar ama e, Marvin işlettiği barın şöyle bir özelliği var. E, burası Brooklyn'de zaman zaman e, bu e, yeraltı örgütlerinin paralarını toplamak üzere kullandıkları e, drop adını verdikleri e, mekanlardan biri. Belli dönemlerde kara para buraya geliyor burada toplanıyor tekrar gidiyor ta ki bir gün e, bar maskeli hırsızlar tarafından soyuluncaya kadar. Tabii ondan sonra işler ciddi anlamda sarpa sarıyor. E, kirli para hakikaten eee vaat ettiğini e, şey yapan, e, sunan türde bir film. Özellikle oyunculuklarıyla dikkati çekiyor. Başrolde Tom Hardy de çok iyi. E, James Gandolfini'yi izlemek zaten başlı başına bir zevk son kez. Da şöyle söyleyeyim, Mekar Roskam, Belçikalı bir yönetmen ve ilk filmi Rönskop'ta Belçikalı'nın Oscar adayı olmuştu bir, birkaç sene önce. Bu filmi destekli olan Joel bir Mekar Roskam'ın o filmi adını duyulmuştu. Hesbeten o filmin çok iyi filmlerinden biriydi, yani Roskam'ın bir yönetmen olarak Bu da kari, kariyerin başında olması da rağmen hakikaten çok sağlam, özellikle suç dünyasına bakan filmler çıkarıyor. Önümüzdeki senelerde de ismini daha sıkılacağımız kanlı müziğe. Evet, şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve haftanın hatta senenin iddialı yapımlarından Interstellar, Yıldızlar arasından bir müzik dinleyelim. Filmin müziklerini ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer imza atmış. Dineyeceğimiz parça Dust. parça Dust'tı. Hans Zimmer'ın bestesi. Haftanın ve senin iddialı yapımlarından Interstellar, Christopher Nolan'ın son filmi Yıldızlar Arasından geldi. E, vizyondaki yeni filmlerle devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sinifil programındasınız. Ben Yeşim Burul, telefon hattımızın diğer ucunda Melis Behlil bizimle birlikte. E, bu hafta çok sayıda da yerli film var, Türk filmi var. Değmemelisin hafta e, biraz ben dediğim gibi Deniz Hediyesi'ni konuşacak ama bunun dışında özellikle e, komedi filmleri de var çocuk filmi de var e, yani hakikaten e, Türkiye'den filmler içinde e, aralarında bir tane The One filmi var ilginç bir şekilde 10 sene sonrasında gelen inşaat filmini hatırlayacak ve belki dinleyicilerimiz Filminin adına da yansımış. 10 yıldadır İnşaat 2 filmin, yeni filmin adı. Ee, yine Ömer Varga yönetmişti. Yine Şevket Çoruklar, Emre Kınay başrollerdi. Onlara Yeşil Gider, Bülent baş eşlik ediyorlar. Ee, i̇simde böyle bir inşaat hikayesi vardı. İnşaatın e temellerine ceset saklama hikayesi vardı. İki şaşkın arkadaşım. İlk filmin sonunda zaten hapse giriyorlar ve 10 yıl sonra çıkıyorlar. O yüzden aslında hikayeyle uyumlu bir e, gerekçe oluyor. Neden 10 yıl sonra devam ettim? E, fakat çıktıktan sonra başları beladan kurtulmuyor. Bir şekilde yine e, çeşitli resetlerden kurtulmaya çalışan karanlık tiplerin e, yoluna çıkıyorlar. Bir yandan da e, sevgili kadınlar da artık buralardan kaçma başka ülkelere gitme planları yapıyorlar. E, yani Ömer vargı zaten e, Tanınan bir isim Türkiye sinema fiyatasında ilk e, filmde oldukça iyi iş yapmıştı. E, bu kadar uzun süre beklemiş olmaları neredeyse şaşırtıcı. Belki 10 yıl önce bu kadar çok devam filmi çekilmiyordu Türk sinemasında. Belki bu insan olduğunu bilmiyoruz. Yine de benim için biraz e, hayal kırıklığı olduğunu söylemem lazım. 10 sene sonra geldiğimiz noktada e, özellikle inşaat. Ceset, işçiler gibi kelimeler bir araya geldiğinde günümüz Türkiye'sinde çok daha kara mizah tarafı ağır basan bir işle belki de karşımıza çıkmalarını beklerdim. Yani illa komedi yapacaklarsa onu demek istiyorum. Çünkü hani inşaat ve cinayet kelimelerinin neredeyse birebir evet. telaffuz edilir olduğu, her gün Türkiye'de inşaatlarda çok sayıda, İşçinin, e, iş cinayetlerinde e, öldüğü bir ülkede e, yaşıyor hale geldik. Hani Bugün hani inşaat kelimesiyle komediyi ve e, özellikle inşaatları gömülen cesetleri bir komedi meselesi olarak ele almayı biraz talihsiz buluyorum o açıdan. Hani Keşke birazcık daha başka bir tarafından ele alsaydım. Beş, keşke iğneyi başka yerlere batırsalardı diye de e, temenni etmiyor değilim. Ee, bir inşaat üç düşünüyorlarsa umarım o konuda ufuklarını daha açık tutarlar. Evet, malzeme bol çünkü dediğim gibi. Evet. Bir de evet, bir de, e, komedi filmimiz var. E, bir komedi filmimiz daha var. E, olur olur, bal gibi olur. E, bu da adını 1970'lerde Asu Aralman tarafından e, popüler yapılmış bir şarkıdan alıyor. Kerem Çakıroğlu'nun yönettiği bu filmde de başrollerde Alper Kul, Şinasi yurtsever, Onur Buldu ve Selin Yeni İnci yer alıyorlar. Burada da bir yaşam koçunun bir anlamda dönüştürmesiyle hayatını farklı bir yöne sokmaya çalışan Ali adlı bir karakterin hikayesi. Ee, Ali işte bir eczanede kalfa olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri aşık olduğu Azra'nın gelmesiyle hayatını değiştirmek istiyor ee, ve e, bir anlamda bu değişiklikler için de bir yaşam koçundan destek alıyor. Evet, bu yaşam koçunun da yalnız tek müşterisinin e, Ali olduğunu da söylemekte fayda var. Son dönemlerde aslında yaşam bir destek grubu. Hani... Aralarında bu konuda eminim ki daha derinlikli eğitim alanlar da vardır ama biraz böyle bir kurs alanında ben koç oldum diye ortaya çıktığı bir durum var şu anda ortamda Ama bu kursa bile onunla da dalgasını geçirelim. Evet bir de dram var asfalt çeçekleri. Kamil Koç'un yönü. Bitti. Bu arada ertelendiği haberi e, var bu haftada. Bir, bir, biraz karışık bu akım. İki hafta sonra gösterime giriyor asfalt çiçekler En başta bu hafta olarak duyurulsa da 21 katında e, gösterime girecek. E, o zaman iki hafta sonra konuşmak üzere <gülüyor> asfalt çiçeklerine şimdilik evet. atlıyoruz. Bu hafta hakikaten kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Çünkü hep son anda gelen e, düzeltmelerle dağıtımcılardan biz de birazcık vizyonu toparlamakta evet, zorlandık. Ben tanki, sinemalardan için de ufak bir özür dileyin Çünkü e, uzun yolu e, tanıttık da Fakat gün akşam itibariyle uzun yolun dağıtıncı dönümden dönüm girmiyoruz sonra gireceğiz haberi geldi. Son dakika hakikaten böyle atlattırılma durumları oluyor. Evet o zaman geriye kaldı özellikle küçük dinleyicilerimize yönelik üç farklı film, üç farklı tipte film. Bunlardan ilki Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Bizde de Alexander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün adıyla vizyona giriyor. Bir Disney filmi. Daha önce de zannediyorum bir müzikale uyarlanmış bir kitap bu. Bir roman uyarlaması. Oldukça da ünlü bir çocuk romanı. Bu sefer oldukça iddialı bir kadroyla karşımızda. Başrollerde Alexander'ı canlandıran genç, küçük, Ed Oxenbuld'un yanı sıra Steve Carell, Jennifer Garner e, yer alıyorlar anne baba rollerinde. Onlara Dylan Minnette ve Carey Dorsey eşlik ediyorlar. Burada 12 yaşındaki küçük Alexander e, zaten hep hayatında böyle talihsizlikler yaşıyor. Başına bir sürü kötü şeyler geliyor ama bir gün böyle ekstra kötü bir güne uyanıyor. E, genel olarak da hayatındaki her şeyin gidişatından memnun olan diğer aile fertleri, annesi, babası, ablası, abisi... İse onlar da kendisinin bu kötü talihinden etkilendikleri bir gün geçirmeye başlıyorlar. Ve her şey gittikçe e, Alexander'ın ailesi için kötüye gidiyor o gün. E, bu klasik bir Disney anlatısı içerisinde. Bütün kötülüklerin başlarına gelmelerine rağmen birbirlerine tutunarak, bir aile olarak e, iyi günde oldukları gibi kötü günde de aile olmayı becerebilmeleri üzerine bir film e, Alexander ve Kötü Gün filmi. Evet, bu hafta iki tane de e, animasyon filmimiz var. E, biri Almanya'dan, biri Türkiye'den gelen. İkisi de aslında çok klasik hikayeler ama e, biraz günüze uyarlanmış. E, Almanya'dan gelen Tarzan aslında. E, her neyse orijeni Alman hikayesi olmasa da bildiğiniz Tarzan'ın hikayesi bu sefer bir şarkı. E, İngilizce seslendirilmiş Alman e, filmi olarak Witter Procter yönetiminde karşımıza çıkıyor. Orijinal seslendirmede Kellerman Espen Sherlock'ın isimlerini görüyoruz. Dağıtımcılardan o, işte, Türkçe seslendirilmiş kimlerin olacağı e, haberi maalesef verilmedi. E, ormanda e, büyütülen arzın öyküsü karşısına yayında geliyor. Fakat burada farklı olarak günümüzde geçiyor ve işin içinde e, çevre meseleleri ve e, büyük şirketler gibi daha günümüzden e, bildiğimiz unsurlar da var. Bir de alışkın olduğumuz klasik o dizinin e, tarzından farklı olarak 3 boyutlu yapmışlar. E, bir de zannediyorum motion capture tekniğinden de faydalanmışlar. Ben henüz filmi izleme şansım olmadı ama e, fragmanından gördüğüm kadarıyla Daha motion capture üzerinden tasarlanmış e, karakterler e, Tarzan'da Jane'de e, birazcık daha farklı bir estetik var dolayısıyla karşımızda. E, klasik e, Disney tarzından daha farklı bir Disney ile karşı karşıyayız burada. E, Sevenleri de var, e, klasik tarzına gözü alışmış olup olan eski nesillerin daha mesafeyle yaklaştıklarını da biliyoruz. Ama özellikle üç boyutlu izlemek isteyenler için klasik hikayenin yeniden uyarlaması diyebiliriz. Evet, bir klasik karakter Evliya Çelebi. Evliya Çelebi ve Ölümsüz Kuşu filmi adı. E, Serkan Zerzele yönetmiş, e, kendisi Fethi 1453 filminin görsel efektlerinden Ee, burada seslendirmede Haluk Bilginal, Ahmet Kural ve Murat Çelicir çıkıyor karşımıza ve 17. yüzyılda başlıyor hikaye Evliya Çelebi'nin e, döneminde Evliya Çelebi e, dünyayı gezmesi fakat e, bir hikayeler silsilesi sonucunda bir uykuya dalıyor ve e, günümüz İstanbulunda da O yüzden böyle bir tarihi hikayeyle yine günümüzü birleştiren bir film dağlar karşılıkta. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve haftanın yeni filmlerinden The Drop kirli parada kullanılan bir parçayı dinleyeceğiz. Allah Last Topluluğu seslendiriyor 7.5 Allah'la az topluluktan dinledik. 7.5 bu hafta yeni bir <Gülüyor> The Drop parça filminde kullanılan, Kelly Parafilmde kullanılan parçalardan biriydim. Evet, 94.9 Açık Radyo'da Sinifil programı devam ediyor. Canlı yayındayız ee, ve program konuklarımız stüdyomuzdalar. Deniz Seviyesi filmi bu hafta vizyona giren bol ödüllü filmin yönetmenleri Esra Saydam ve Nisa Da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, öncelikle tebrikler. Ee, film festivalleri dolaşıyor, ödülleri topluyor, geliyor ve bu hafta nihayet vizyonda. Ee, i̇lk zannediyorum çarşamba akşamı başka sinema e, çerçevesinde bir ön öngösterimle e, seyircilerle buluştum. Bugün itibariyle de kaç salonda? Toplam 18. 18, 18 salonda e, seyircilerle bir araya geliyor. Başka sinemanın güzel bir tarafı da iki hafta boyunca e, en azından farklı şehirlerde, başka sinemanın gösterimleri olan yerlerde izleyicilerle buluşacak olması. E, şimdi... E, Telefon attığımız öbür ucunda da Melis Amerika'dan bağlanmış durumda. Sinefil de e, aynı deniz seviyesi gibi e, çift mekanlı, çift kıtalı <gülüyor> bir programa devam ediyor. E, öncelikle ben e, size şeyi sormak istiyorum. E, filmin konusundan, oyuncularından, yapım sürecinden... Ödüllere kadar gelen süreçten bahsedeceğiz. Ama ikiniz de çok gençsiniz. Ben hani Şimdi radyonun öyle bir özelliği var. Dinleyicilerim sizi göremiyorlar. Ama interneti, gazeteleri, dergileri açarlarsa fotoğraflarınızı görecekler ki çok gençsiniz. Ve e, çok genç yaşınızda e, çok büyük bir işe de hani kalkıştığınızı söylemek lazım. Çünkü sinefilde biz bunu hep konuşuyoruz gelen yönetmenlerle. Aslında yaş ne olursa olsun sinema biraz deli işi bir şey diye. Biraz zor, evet. <gülüyor> Değil mi? Siz nasıl bir araya geldiniz? Ve nasıl iki kişi beraber film yapmaya karar verdiniz? Ya ilk önce e, genç dediğiniz için teşekkür ederim ama ben mesela 30 yaşındayım artık. <gülüyor> 30'u kabullenmek biraz zor oluyor ama olacak sanırım. E, biz e, New York'ta Columbia Üniversitesi'nde master programında tanıştık. Ben insandan bir sene önce e, oraya gitmiştim. Evet. Orada da e, kısa film senaryoları sürekli yazmak zorundasınız. Ve başka insanlar da, arkadaşlarınız da onu çekmek zorunda. Öyle bir takım ruhu yaratmak amacıyla Böyle e, senaryolar yazarken bir senaryo da aslında deniz seviyesinin kısa film hmm. versiyonuydu. E, yani eski aşk, eski aşınla yüzleşme hikayesiydi. E, fakat yani birçok insan e, dünyanın değişik yerinde. insan buna reaksiyon gösterince çok da sevince ben anlayamadım çünkü çok orijinal dünyanın en orijinal hikayesi değil fakat sanırım herkesin hayatında bir eski aşık veya eski sevgili var sonra işte Nisan geldi okulumuzda ben de işte orada gittiğimde karar vermiştim tam Amerika'ya kadar gittim Türklerle takılmayacağım diye Ama hep Esra denir, değil mi? <gülüyor> evet evet ama Esra bunun tek istisnası oldu dayanamadım. Öncelikle çok iyi arkadaş olduk. Daha sonra birbirimizle senaryolarımızı paylaşıyorduk ve Esra işte bu bahsettiği senaryoyu bana anlattı ve benim de benzer bir hikayem vardı işte eski aşklar yazlık aşkları ve çok heyecanlandım. O şekilde bir araya geldik. Ondan önce de Esra ile beraber bir şeyler yapma isteğimiz vardı. Tutturmuştuk beraber Doritos reklamı çekeceğiz diye. Bu Amerika'daki Super Bowl zamanı olan yarışma için. O Doritos reklamı olmadı ama daha iyi oldu galiba. Yani, aynen. <gülüyor> evet. sonuçta. Evet, aramızda ee şeyleri bölüşmedik soruları hani Amerika kısmını ben sorayım genç e, Türkiye kısmını e, sorsun gibi film gibi biz de soruları bölebilirdik ama bu e, sonuçta hikayenin Amerika'dan başlaması da e, filmin içinde. E, demin aramızda konuştuk sırıtma olarak durmuyor. Sonra işte siz de Amerika'dan gelip e, böyle bir hikayeye girdiğiniz için e, bazı filmlerde biraz zorlama olabiliyor. İşte ortak yapım olsun, orayı da dahil edelim diye. İşte Hı -hı. gayet organik bir şekilde hikaye New York'ta başlayıp çok da uzatmadan e, Türkiye'ye bir geçiş yapıyor. Biraz da e, ilk film hani bir araya geldiniz, orada bir araya geldiniz geldiğinizde Türkiye'de film çekeceksiniz. O İki ülkede çalışmanın zorluklarından da biraz bahsedelim onda katılı istedim. Tabii ki biz şimdi sonuçta New York'ta filmci ve sinemacılar olarak yaşardık. Oranın kültür ve aylak değerleriyle yani sinema sektöründeki insanların aylak değerleriyle. ...büyücük sinemacı olarak diyeyim. Bir de koşullar da çok farklı değil çok, mi? Çalışma koşulları? Çok farklı. Yani aslında... hani ...Amerikalı'ya sorsanız siz ne kadar şanslısınız? İşte Kültür Bakanlığı'ndan fonlarınızı alabiliyorsunuz. Arapa fonları var. İşte bizi sanatçı olarak desteklemiyorlar. Biz yatırımcılarla çalışacağız diye... ...hani sanat filmlerinde özellikle yatırımcılarla çalışacağız diye... ...bazı şeylerden feragat etmek zorundayız ne bileyim. Ünlü isim istemiyoruz mesela ama illa ünlü isim istiyorlar. Gibi böyle bazı kısıtlamalarından dertleniyorlar. Ama aslında... Ee, ...ben de hani burada da bir zaman geçirmiş birisi olarak söyleyebilirim ki... E, ...bu fonlar veya devlet veya diğer kuruluşların e, para e, yardımlarıyla olan e, projelerde bürokrasi de çok uzatıyor işi. Yani hadi film çekelim deyince e, hani bir yatırımcı size para varsa ikinci aya çekebilirsiniz senaryonuzu. Ama Türkiye'de böyle bir koşul uh -huh. e, çok az. Yani insanların birazcık sanat filmi adı altındaki filmlere şey inancı az. Biz zaten buna da pek inanmıyoruz aslında. Sanat festival veya gişe filmi diye de çok ayrımcılar da çok evet, karşıyız. Evet. Esra'yla en büyük hayallerimizden birisi aslında o. Bu e, özellikle e, Türkiye'de bu ayrımı çok gördük. Baya net bir çizgiyle ayrılıyor. Gişe filmleri ve sanat filmleri olarak. Arada gri bir alan çok yok. Ama hayalimiz öyle bir film yapalım ki e, festivallerde de başarılı olsun ama E, gişede de e, hayatını sürdürebilsindi. Festival kısmı iyi gitti ama Gişe'yi göreceğiz bakalım. Onun dışında ekip çalışması olarak yani Amerika'daki ruh haliyle Türkiye'deki ruh halini karşılaştırırsak aslında biz çok karışık bir ekiptik. Hı -hı. Yani işte mesela görüntü yönetmemiz Amerika'dan e, işte kamera departmanında e, Jordi diye birisi var. Hollandalı ama o Kolombiya'da okumuş. Yani biz böyle karıştırdığımız için ortaya böyle bir e, ...değişik kötülerden insanlar çıktığı için yine aynı havayı yakalayabildik iki tarafta da. Önce Amerika sahnelerini çektiniz. çektiniz? Hayır. Aslında önce Karaca sitesinde, yani Ayvalık'ta çektik. Değil mi? Evet. Fakat aslında bakarsanız bunun nedeni... Hem tamam yaratıcı nedenleri de var ama... Amerika'daki sendika mevzularından dolayı onlara sonra girelim. Çok Hı -hı. bilimsel kaçabilir. <gülüyor> evet. O zaman şöyle kısaca da bir parantez açayım ben dinleyicilerimiz için. Böyle bir eski aşk eski aşk evet. yüzleşme hikayesi dedik ama e, konuyu bir yerde okumamış olan dinleyicilerimiz için. Ana karakterimiz Damla. E, New York'ta başarılı bir iş kadını olarak çalışıyor. Amerikalı bir eşi var ve hamile. Ee, ama e, işte ailesinden kalan yazlık evin ve kendisine çocukluğunun ilk gençliğinin geçtiği evin e, satılacağına dair işte bir haber alınca kuzeniyle, eşinin de e, şeyiyle, e, teklifiyle hani gidelim görelim hani belki biz alırız gibi bir niyetle Türkiye'ye doğru, geliyorlar ve Ayvalık'a geliyorlar. Ee, Ayvalık'ta. Böyle tam klasik bir yazlık sitesi de e, buluyorlar. Biz de aslında o noktaya kadar çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama damlanın çok fazla çekinceleri olan bir, bir, bir iç derdi olduğunu hissediyoruz. Onu hissettiriyorsunuz bize. Sonuç itibariyle e, oraya geldikten sonra anlıyoruz ki orada bir eski aşk durumu var. O yazlıkta, o mekanda. Ondan sonrasında hem iç hem dış hesaplaşmalarla Ee, devam ediyor. Öyle fazla spoiler da vermek istemiyoruz. <gülüyor> <Yok> <gülüyor> Burada <yani. gülüyor> ipucu ucu vermeden. Ee, başrollerde Damla Sönmez, Ahmet Rıfat Şungar, e, Jacob Fischel e, ve Sanem Öge yer alıyorlar. Oldukça da iddialı da bir kadromuz var. Ee, özellikle başrol oyuncular açısından. O zaman önce Ayvalık'ta çektiniz. Ayvalık sahneleri. Sonra? Daha sonra da Nii Vak'ta çektik. Evet. Ayvalık çekimleri 4 hafta kadar <gülüyor> sürdü. Daha sonra hemen ardından ara vermeden New York'a gittik. Çünkü insan durunca bazen enerjisi düşüyor. Bu bir maraton gibi ya. Durduğunuz an o yorgunluk sizi yakalıyor. O yüzden hiç ara vermeden hemen devam ettik New York çekimlerine. Ee, önce Ayvalık'ı çekmek istememizin sebebi aslında biraz da şeydi. Hani New York... İnsanı içine alan bir dünya olduğu için orada başlayıp orada kaybolabilirdik ve Türkiye'ye, hani önce filmin çoğunluğu Türkiye'de geçtiği için de lojistik olarak böyle bir karar verdik. Evet ama keyifli bir deneyim oldu bu arada. Çok tatlı bir ekibimiz vardı. Zaten hani lokasyon da çok keyifli bir yerde Ayvalık'ta. Güzel geçti yani çekimler. Burada bu arada hani damla ile biz beraber konuşurken hani keşke Amerika'da başlasaydı diye düşünmüştük fakat sonra ayvalıktan sonra New York'a gittiğimizde hepimiz böyle çok mutlu olduk ki New York en son duraktı hmm. çünkü damla karakteri Ayvalık'a geldiğinde birazcık daha yabancı oyuncu J J Kip Fish'in oynadığı Kevin karakterine. Dolayısıyla hani New York'ta birazcık daha E, i̇lişkilerinin New York'a gelene kadar ilişkilerini daha iyi anlayıp böyle tam kıvama gelmişlerdi, tam karı karıkoçu olmuşlardı. Dolayısıyla o bakımdan da e, güzel oldu bence. Şeyi anlatmak istiyorum. E, ha, pardon. Evet, biz yok konuşurken var. Telefonla yapmanın zorlukları şu e, yine iki e, farklı kültür iki. Filmin iki adını ben sormak istiyorum. Çünkü Türkçe'si deniz seviyesi, İngilizce'yi serken söyleyemediğim şeyler, e, böyle farklı isimleri olmasının nedenini soracak. Tabii bu arada e, İngilizce adını Across the Sea olarak değiştirdik. Yani. Değiştirdik. Ama İstanbul Film Festivali'nden sonra olduğu için e, henüz çok duyulmadı. Ee, evet. ama gene de aynı durum söz konusu sorduğun soruda e, Across the Sea ile deniz seviyesi birebir aynı Fatiha Kadın mesela bütün film bütün dillerde farklı isimleri evet. oluyor isimleri. Evet, evet. Evet. yani biz birebir çevirmeyi düşündük ama e, daha çok anlamsal olarak çevirmeye odaklanmak istedik e, çünkü Sea Level dediğinizde İngilizcesi hani birden çok daha teknik bir hmm. terime dönüşüyordu e, yani filmin kalbindeki ruhundaki hissiyatı ...Across the Sea daha güzel anlatıyordu. Ondan önceki isminde de... ...Things I Cannot Tell de aynı şekilde. Bir tek, hani iki kültüre de... daha doğrusu Batı kültürü diyeyim İngilizceden dolayı. Batı kültürü de... Hani ...Türkiye gibi... ...Batı Doğu her şey karışık olan bir kültürde de... ...hani değişik isimler... ...değişik seyircilere hitap Hı -hı. ediyor. Ve hani... E, bir ...Amerikanın, Amerikalı'nın gözünden... ...bir filmi belki özetlemek... E, ...Across the Sea iken... İşte Türkiye'de de deniz sayısı daha anlamlı olabiliyor diye düşündük ama yani tabii bunu sayırcı karar varsa daha kadar po olur. Po poetik bir çeviri olmuş. Her ikisi de kendi içinde poetik başlıklar. Teşekkürler. <gülüyor> e, ben bir de şey oyuncu seçimi e, ve hani ekibi genel olarak oluşturma e, sürecini sormak istiyorum. Çünkü ikiniz de New York'taydınız aslında proje başladığında. Türkiye'de bir proje gerçekleştirmek. O süreç nasıl oldu? E tabii ee, şimdi biz hani Amerika'daki New York bağımsız sinemasından çok etkilenmiştik derken oradaki e, en büyük destekçiler aslında bağımsız sinemaya hani birazcık daha hani yeni başlayanlar, ilk filmcilerden daha fazla sahip olan oyuncular. Hani bir şekilde adı olup çok yetenekli olup kendini e, daha e, sanatsal filmlerde Mesela Ryan Gosling mesela evet. Eee <gülüyor> Blue Valentine'da bizim e, sevdiğimiz filmlerden de bu alakalı olarak deniz seviyesiyle. E, dolayısıyla biz iki, ikimiz de ileride de bu filmde de e, gelecekte de oyuncularla e, bir takım olma ihtiyacı duyuyoruz ve en iyi... İşlerimizi böyle çıkaracağımızı düşünüyoruz. Hepimiz hikaye anlatıcıyız değil mi? Evet. Ee, dolayısıyla biz çok önceden... ...oyuncularımızla ev sıkışmak istedik. Onları dahil ettik. Onlar filmimizi benimsesin diye... ...ellerinden geleni yaptırdık. Ee, ve benimsedilerdi o <gülüyor> kadar. Sahiplendiler. Bir de bir, bir buçuk yıl öncesinden... ...başladık beraber çalışmaya. Çekimleri yaptığımız... ...yazdan önceki yaz... Evet. E, ...Rıfat'la ve görüntü yönetmenimiz... ...JP ile beraber Ayvalı'a gittik. Orada bir hafta geçirdik beraber ve deneme çekimleri yaptık. Hani bu hem görüntü yapmanı için faydalı oldu. Hem biz mekanlara bir yıl önceden karar vermiş olduk. Evet. Hem Rufat bizimle bir hani tanışmış Hı -hı. oldu. Beraber bir çekimler yapmış olduk. O, o anlamda daha oyuncularımızla da çok daha önceden, hani Damla da aynı şekilde bir sene önce dahil oldu Hı -hı. çekimleri. Onun farkı tabii ki hissediliyor. Artık ekipten aileden birisi haline dönüşüyor öyle bir süre olunca. Şey de e, ekip kurma sorusuna gelince de e, Esra da ben de bundan önceki kısa filmlerimizin hepsini Amerika'da çekmiştik. Dolayısıyla Türkiye'de bir çevremiz yok. Çok yalnızdık ilk geldiğimizde. E, Rıfat'la başladı. Daha sonra Rıfat bizi Yamaç Okur'la tanıştırdı. Yarım Maç Okur bizim bir koruyucu meleğimiz oldu. Yamaç da bizi Kaan Kurbanoğlu ile tanıştırdı. Kaan da yürütücü evet yürütüş yapımcımız bize inanılmaz bir ekip kurdu. Dediğim gibi çok tatlı bir ekibimiz vardı zaten. Onun dışında bir de biz İstanbul Film Festivali'nde Köprü'de buluşmalara katılmıştık. Hmm. Köprü'de buluşmalarda da e, Gülün Üstü'nü <gülüyor> azleten onlar da çok sahiplendiler. Yani böyle birkaç isim e, şanslıydık ve yollarımız böyle güzel isimlerle kesişti ve elimizden tutup bize yol gösteren insanlar oldu ve kaybolmadık. Yani, aynen öyle. Yoksa 2013'ün başında gelip böyle yazında çekmek falan hani çok iddialı da olsanız, bir yerlerden para da bulsanız doğru insanlarla tanışmadan olmuyor. Yani... ...her tanıştığımızı zorla benimsettik... <gülüyor> öyle bir... ...Türkiye'de sinema ortamının <gülüyor> biraz da öyle bir şey var... ...yani hani dışarıdan... ...hani hiç daha önce bir şey yapmamış olarak... ...gelseniz bile... E, ...burada zannediyorum hep diyorum ya... ...biz burada bunu çok konuşuyoruz... ...kim gelirse gelsin... ...Türkiye'de de sinema yapmak bayağı deli işi... Evet. ...yani çünkü... ...çok büyük bir fedakarlık... ...çok fazla evet. emek ve karşılığını alıp alamayacağınızın... ...hiçbir garantisi yok... ...yaptığınız iş çalışma koşulları hani her şey her seviyedeki insan için çok çok zor o yüzden herkes böyle birbirine çok bir sahip çıkma evet. yardımcı olma içgüdüsiyle genelde e, şey oluyor benim için tabii hani bugün bu program ekstra böyle bir anlamlı ve değerli evet. biz çünkü Esra ile çok önceden tanışıyoruz. Evet. E, 2007 senesinden benim bir dönem Northwestern'da konuk e, öğretim görevlisi olduğum dönemde Evet esra e, da öğrencilerimizden de o dönem orada. Aynen yani ben Northwestern Üniversitesi'nde okurken Türkiye Sineması dersi mi var, nasıl olabilir bu diye böyle heyecanlanmıştım. Sonra Amerikalı insanlarla beraber de Türkiye Sineması'nı incelemek başka bir e, tarafa aldı onu. Bir de Fatih Akın ve Ferzen Özbetek yani yurt dışındaki sinemacıların e, sineması ile ilgili galiba denemeleriniz vardı. Onlardan da çok ilham aldım. O yüzden çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Benim için de <gülüyor> ayrı gurur verici bir durum bu. Çünkü bir de Altın Koza'dan 6 altı ödül alıp geldiniz. En iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu Damla Sönmez'e, en iyi erkek oyuncu Ahmet Rıfat Şungara, en iyi görüntü yönetimi, en iyi kurgu ve en iyi müzik. Jüri başkanı Reher Dem'di. Reherdem'den en iyi yönetmen ödülünü almak nasıl bir duyguydu onu da son insan söylesin olayım. bana <gülüyor> ben söyleyeyim çünkü ben Reherdem'i çok severim bana e, ilham vermiş yönetmenlerden birisidir e, Türk sinemasında en sevdiğim yönetmenlerden biridir dolayısıyla yani zaten e, bu ödülleri almak başlı başına çok keyif verici ama bir de Reherdem'in başkanlığını yaptığı bir jüriden Böyle bir ödül almak hani benim için ayrıca anlamlı oldu kesinlikle. Fakat e, Esra'yla ikimiz de hep şeye konsantre olmaya çalıştık. E, önemli olan e, bu süreç sonuçlar değil diye. Filmi yaparken de hiçbir zaman festivalleri, ödülleri düşünmemeye çalıştık. Ne yalan söyleyelim, aklı kayıyor insanı tabii evet. ama elimizden geldiğince ona odaklanmadık. E, ama tabii işte dediğimiz gibi biz bir beklentin üstünde olmadan bu filmi yapsak da bu ödülleri almak çok ...iyi bir motivasyon oldu... ...devam etme için bize bir güç oldu yani. Bir de sırf yani bize verilmemesi... ...veya sinirist yönetmen gibi yani... ...en baştaki insanlara verilmemesi... ...ama artık herkese de... ...yani birçok departman başına verilmesi... ...çok hayırlı ve güzel oldu... Mesela Amer Amerikalı yönetmenimiz JP bile inanamıyorum Gökhan Tiryaki'nin olduğu jüri, e, jüriden e, ben ödül aldım diye çok sevindi. Çünkü onun da aslında ilk filmi, ilk uzun metajı. Fakat yüzlerce kısa film çekti bizim filmde, bizim okulda. Veya müzisyenimiz Kyle evet. Woodworth. Ee, Virginia'da yaşıyor kendisi. Çok yetenekli fakat maddi olarak çok büyük sıkıntılar evet. içerisindeydi. Uzunca bir süre çalıştık onunla ve çok zorlandı. Biz de tanık olduk. İki iş yapıyordu. Garsonluk yapıyordu bir taraftan hayatta kalabilmek için. Ee, mesela onun ayrıca para ödülü alıyor olması bizi çok mutlu etti. Ee, evet. Ulaşırsa eline. Carl Gilbert'e almış kendisi. <gülüyor> Bugün programımıza onun e, film evet. için beslenmiş olduğu orijinaldeki parçalardan biriyle başladık. Bence Song'u dinledik. Şimdi kısa bir müzik arası Tabii. daha verelim ve onun film için beslenmiş olduğu Sea Sketch 2'yi dinleyelim. Hmm. Catch 2 adlı parçayı dinledi. Kyle Woodworth'un bestesiydim. Deniz seviyesi filmi için yaptığı orijinal müzikler. Programımızın canlı yayın konukları Esra Say'dan ve Nisan Nisan'da ile deniz seviyesini konuşmaya devam ediyoruz. Evet, e, Kyle Woodworth'la en iyi e, müzik kategorisinde ödül aldı. Adana Altın Koza Film Festivali'nden. E, bu film çok tarihi geldi. E, pek çok şey için. <gülüyor> evet. Yani biz e, çalışırken tabii Bir de hani durumumuz da belli. Çok yılın başında olduğumuz için e, hep e, genç genç olmasa bile işine yeni başlamış ama çok yetenekli olan insanları seçiyoruz. Ona önem veriyoruz. Dolayısıyla hani böyle güzel sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Kayıl'ı nereden buldunuz mesela? <gülüyor> Kayıl ben Columbia Üniversitesi'nde film masterı yaptığım zaman bitirme filmimin müziklerini de yapmıştı. Hı hı. Ee, ben o zaman yine Esra'nın dediği aynı mantıktan hiç param yok ee, ama aynı zamanda iyi müziklerim olsun istiyorum. Bandcamp diye bir web sitesi vardı. Oradan e, lo-fi türünde müzik araştırıyordum ve e, günlerce saatlerce şarkılar dinlemenin sonucunda Kyle'ın Bandcamp sayfasına denk geldim internette. Şarkılarını çok sevdim ve yazıştık ve e, o da işte yeni koyulan bir sanatçı olduğu için e, bana destek oldu ve şarkılarının bazılarını kullanmama izin vermişti. Ee, oradan sonra da deniz seviyesinde de beraber çalışmamız devam etti. Yani bu gerçekten o Esra'nın dediğine katılıyorum. Ee, eğer ki paranız yoksa aslında gene de kaliteli bir iş çıkarmak deniz mümkün. Misin? Çünkü e, yolun başında olan keşfedilmek üzere olan ama çok yetenekli insanlar var ama sadece onları keşfede için ekstra Zaman'daki. zamana ihtiyaç oluyor. Bir piramit vardır hatta bizim hocalarımız söylerdi ve e, üçüne sahip olamazsın galiba veya ikisine sahip para, e, zaman, kalite ve kalite. Yani e, eğer benim yani zaman eğer paran e, ve kalite istiyorsan da kafam karıştı. Yani mi? o üç tanesinden. İki tanesini aynı anda elde edemiyorsun. Yani tane... kalite istiyorsan ve böyle şey istiyorsan e, az zamanı varsa kaliten olamaz gibi. Birin... Bunu ben güzel güzel açıklayacağım. Birinden, birinden birazcık vazgeçmek aynen. gerekiyor. Aynen. Üçünün aynı anda tam böyle mükemmel olması çok zor. Evet, evet. yani hem para harcamadan hem de e, kaliteli bir şey elde etmek istiyorsanız zamandan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Evet aynen onun gibi. Bizim şey. için de böyle bir durum oldu ama şanslıydık ki uzun bir an hazırlık dönemimiz vardı bol bol zamanımızı harcadık dolayısıyla. Ee, o, dönem, o açıdan da hani prodüksiyon tasarımı çok önemli olduğu da ortaya çıkıyor zannediyorum değil evet. mi? Tabii. Ee, özellikle sizin gibi hani daha yeni dönem okullu sinemacılar açısından hani B büyük ihtimalle hani bunun dersini eğitimini de alıyorsunuz çünkü bu çok önemli bir faktör haline geliyor zannediyorum gittikçe çünkü doğru prodüksiyon tasarımı yapmayınca son anda belki çok şeyi yetiştirmek hani ya da dediğin Hı -hı. gibi genç yetenekleri bulmak hani projeye dahil etmek de çok daha yani zor bir hale geliyor şey yani yetenekleri topluyorsunuz ama hani onlar aynı zamanda iyi anlaşabilecek mi onu da bilmek çok önemli hani birbirlerine horozlaşmaması da <gülüyor> lazım bu insanların ee, ama yani bayağı gerçekten uğraştık ee, oyuncularla çalışmak olsun işte Nisan Lookbook e, Lookbook beraber yarattık o üstüne daha fazla gitti çünkü daha görsel olan oydu ee, bayağı gerçekten uğraştık aylarımızı verdik oyuncularımıza e-mail ile sürekli müzikler yolladık biz bu sahneyi e, okuyunca bu, bu müziği düşünüyoruz bu müzikten Falan, bilmiyorum ne kadar e, ne kadar onlara hitap etti ama sanırım hitap etti ki. Hatta bazen e, sahneler başlamadan önce Esra bir iPhone ve kulaklık tutuşturabiliyordu evet. oyuncuların <gülüyor> eline. Şarkıyı dinle on ondan sonra oyna falan diye. Yani müzik aslında bizim filmimizde çok... ...yaralan bir şey. Hatta Kyle... ...şarkılarımızın bazılarını... E, ...biz senaryo yazarken besteledi. Yani senaryoyu okudu. Hı hı. Ve biz bazen onun... ...müziklerini dinleyerek de ilham aldık... ...sahneler üzerinde çalışırken ve... ...belki de o yüzden bazı sahnelerle... ...müzikleri çok uyuyordur diye... ...de düşünüyoruz. Bu sebep olmuş olabilir. Evet şeye gelince, Prodüksiyon tasarımına gelince aslında Columbia Üniversitesi daha çok oyunculuk ve hikaye anlatımı üzerine yoğunlaşmış bir program. Hatta o yanı en yani tek eksik yanı o diyebilirim. Çünkü ben görsellikle çok kafayı bozmuş bir yönetmenim. Ve Columbia Üniversitesi'nde en çok ona deliriyordum. Ama film görsel bir sanat <gülüyor> diyordum. Yani buna da önem verilmeli diye. O takıntımı da ...filme taşıdım. Esra'ya da bulaştırdım. Aynen. Mesela şimdi artık Esra... E, ...şeydir hani beyaz duvarlar... E, ...çıplak gözle hoş olabilir ama... ...çok sinematik durmaz bazen. E, beyaz duvara hiç tamirim yoktur benim. benim Esra'nın yazlık yok. evinde çektik zaten. <gülüyor> Evi ben yeşile boyattırdım. <gülüyor> Esra'nın annesinin hali görseniz yani. <gülüyor> e, neyse yani... ...Esra da artık mesela şey... Beyaz duvar görünce seviyor filmlerde. O da bir enteresan başka bir yolu. Biz Esra ile hani farklıydık birbirimizi tamamlıyorduk ve ama bu film süreci içerisinde birbirimizi de etkiledik. Bulama oldu evet. yani bir. <gülüyor> evet, yani ben de Esra'dan bir şeyler öğrendim, bir şeyler kaptım. O da aynı şekilde benden ve. E Süper deneyim oldu. Böylece aslında beraber ilk çocuğunuzu doğurmuş oldunuz. Evet. O artık e, hatta ayağa kattı kendi başına yürüdü. İnşallah. Ve, e, <gülüyor> <gülüyor> bu hafta itibariyle hani rüştünü ispat etti evet, diyelim. Evet. Peki yeni projeler e, kaynayan kazanlar var mı? Gene beraber mi yoksa ayrı ayrı da projeleriniz var mı? Son olarak ondan bahsedelim. Ayrı yani ayrı derken biz illaki yani her projemiz yani bir güven güven oluşturduk, bir işbirliği oluşturduk işleyen bir şey oluşturduk hı hı. ve bu çok özel bir şey. Yani bunu insan kaybedince anlıyor. Zaten deniz seviyesi de birazcık onunla ilgiliydi. Kaybedince anlıyorsunuz. Dolayısıyla birazcık daha aklımız başımızda şu anda. Dolayısıyla katiyan hani birbirimizden yani tabii ki de ayrı projeler yaparız ama hani birbirimize sıkı sıkı bağlanmak istiyoruz. Yeri gelir beraber yönetiriz. Yeri gelir ben yapımcılık yaparım, oyun yönetir veya ben yönetmenlik yaparım. Sen Bilmiyorum benim yapımcılığı sevmiyordum ama. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sanat <gülüyor> yani sana e, projeler şu anda kaynıyor. Evet, senaryo e, ayrı ikimiz ayrı senaryolar yazıyoruz şu anda. Ama böyle ortak projeler de var. Yan yan projeler dediğimiz televizyonda çıkacak projeler. Bir yani. de şöyle bir şey var. E, artık hani resmi olarak bir projede bir arada olmasak bile her zaman için hani Esra benim fikrine güvendiğim. Evet hani çok rahat konuşabileceğim bir e, film dostum aynı zamanda da. Mesela e, ben şu an bir e, belgeselin yönetmenliğini yapıyorum. Esra da yapımcılığını yapıyor. E, ama bazen bir şey çok beni darladığı zaman kreatif anlamda. Böyle tuvalete kaçıyorum sette. Esra'yı arıyorum. Esra bir tuvalete gelsene! diye. Ondan sonra Esra geliyor ona danışıyorum. Normalde herhangi bir yönetmen yapımcı arasında bu tarz bir ilişki olmayabilir ama hani Esra ile benim de daha farklı özel bir ilişkimiz oldu yani. Evet. O zaman bundan sonra da şu anda çekilmekte olanlar ve hazırlanmakta olanlarla beraber en kısa zamanda sizleri tekrar konuk etmek istiyoruz. Çok açık radyoda alırsın. tekrar konuşmak e üzere. Deniz eğlence. seviyesinde yolu açık olsun. Teşekkürler. Ee, dinleyicilerimize Teşekkürler. bu hafta başka sinema salonlarında gösterimde. Esra Saydam'a ve Daha çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Teknik Masada Feryal'e ve program destekçimiz Fahrettin Kaldırma çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonu İyi seyirler. İyi seyirler. Sinem Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimgul Seven.